7. Özellik Kureyşlilerin Davet Haberini Öğrenmeleri Kureyşliler davet haberini öğrendikleri zaman onun aleyhinde hiçbir girişimde bulunmamışlar ve önem vermemişlerdi. O zamanki Mekke toplumunda Hz. İbrahim'in dini üzerine olan haniflik belirtileri yaygındı. Puta tapmayanlar arasında Zeyd bin Amr bin Tufeil, Varaka bin Nevfel ve Ümeyye bin Ebu Süleyt gibi önemli şahsiyetler vardı. Onun için Mekke müşrikleri, akidelerine ve putlarına karşı olmadıkları sürece bu insanlara ve bu gibi olaylara önem göstermiyorlardı. Resulullah aleyhisselam kendisine peygamberlik gelmeden önce defalarca Hira mağarasına çekilip geceleri ibadet ediyor, buna rağmen Kureyşliler kendisine göz yumuyorlardı. İslam dinine tabi olanları puta tapmaktan kaçınan Hazreti İbrahim'in dinine mensup hanifler gibi zannediyorlardı. Hatta diyebiliriz ki Kureyşliler gizlilik merhalesinde Müslümanlardan daha çok haniflerle ilgileniyorlardı. Çünkü hanifler Kureyşlilerin ve Arapların tapmış oldukları putlara inanmadıklarını ilan ediyorlardı. Müslümanlarsa bu konudaki tavırlarını henüz açıkça ortaya koymamışlardı. Bazı rivayetlerde anlatılanlara göre tüccarlardan biri peygamberimizin amcası Abbas'ın evini ziyaret ederken bir adamla bir kadın ve bir çocuğun gelerek Kureyş'in namaz olarak yapmış oldukları hareketlerden değişik bir şekilde namaz kıldıklarını görüp Abbas'a onların kim olduklarını sorar. Abbas da cevaben Hz. Ali radiyallahu anh'i işaret ederek bu benim kardeşimin oğlu, Resulullah aleyhisselamı işaret ederek bu da benim kardeşimin oğlu ve Hz. Hatice radıyallahu anh'a'yı işaret ederek bu da zevcesidir. Bu adam Allah'ın semadan kendisiyle konuştuğunu iddia ediyor. Vallahi yeryüzünde şu üç kişiden başka bu din üzere olan kimseyi bilmiyorum der. Hz. Ali radıyallahu anh'in Resulullah aleyhisselamla beraber Mekke vadilerine çıkışını zikrettiğimiz önceki rivayetinde işaret ettiği gibi Ebu Talip, bir gün kendilerine rastlayıp namaz kıldıklarını görür ve Resulullah Aleyhisselam'a ''Ey kardeşimin oldu, kendine din olarak seçtiğin bu din nedir?'' diye sorar. Resulullah Aleyhisselam da cevaben ''Ey amca, bu din Allah'ın dinidir. Onun meleklerinin, peygamberlerinin ve babamız Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Allah beni bu dinle kullarına elçi olarak gönderdi.'' Ve sen doğru yola girmeleri için kendilerine nasihat edip davet ettiğim, benim davetime icabet edip bana yardımcı olabilecek kişilerden davaya en yakın olanısın der. Ebu Talip de, Ey kardeşimin oğlu, babalarımın üzerinde yürümüş oldukları dini terk edemem. Fakat senin maruz kalacağın kötü durumlarda da seni terk etmem karşılığını verir. Ali bin Ebi Talibe de şu şekilde söylediği rivayet olunur. Ey oğlum! Senin bu üzerinde gitmiş olduğun yol nedir? Ali radıyallahu anhinde ona şöyle söylediği rivayet edilir. Resulullah aleyhisselama inandım. Onun getirmiş olduğunu tasdik ettim. Onunla beraber Allah'a namaz kıldım ve ona ittiba ettim. Ve Ebu Talib'in de cevaben, O seni ancak hayırlı bir şeye davet ediyor. Ona uy dediği söylenir. Öyleyse Kureyşlilerin kendilerine göre garip olan bazı belirtileri görmeleri, inananların sadece kendi içlerinde kapalı kalıp putlarına zarar vermedikleri sürece onları kızdırmıyordu. Onlara göre din sadece kalpte inanç ve tapınakta ibadet olarak kaldığı, hayata müdahale etmediği sürece herkes istediği gibi Allah'a ibadet etmekte serbesttir. Egemen güçlerle, İslam'ı sadece vicdanda inanç ve mescitte ibadet sanan Müslümanlardan bazı dindarlar arasında görmüş olduğumuz uyumun sırrını buradan anlıyoruz. Bu kimseler İslam'ı toplumsal hayatlarına sokmadıkları için tağutlar kendilerinden korkmamaktadırlar.